bu güzel dini hakkıyla anlayan, özümseyen, hayatına geçirme gayreti içinde olan sammukullardan eylesin. Bir gün Bukhari'yi okurken Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü çok dikkatimi çekmişti. Önce anlamadım. Sonra insan birçok olaylarla, meselelerle, ferden veya topluma veya ırken bir millet olarak işlenen toplu günahları görünce daha iyi anlıyor meseleleri. Ben size diyor bir şey emrettiğimde bunu yerine getirin diyor. Aleyhisselatü vesselam. Sonra ne düşündüyse Ayşe annemizin ifadesiyle Ali sallatı ve selam bari gücünüz nispetinde diyor yerine getirin. Çünkü Ali sallatı ve sözü de emir mahiyetindedir ve geçerlidir. Aynen bir sahabenin hac meselesinde her sene mi yapalım dediğinde ne yapıyor? Sukut ediyor. Evet deseydim bu ümmetime farz olacaktı ve siz bunu yerine getirmekte zorluk çekecektiniz diyor. Allah hepimize hayır versin. Dini hakkıyla anlamayı sevmeyi ve Allah'ın sevdiği amelleri hayata geçirmeyi nasip etsin. Kardeşler Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında dünyanın oyun ve eğlence olmadığını söylüyor. Dünya bir oyunca veya eğlenme, zamanı boşa geçirme yerleri değildir. Veyahut, Yahudilerden bahsederken, Allah subhanahu ve teala, onlar işittik, isyan ettik diyen, nankörlük yapan, Allah'ın, Azze ve Celle'nin gönderdiği, peygamberlerine bile, hiç utanmadan, sıkılmadan, senle Rabbin de git savaş diyen, veyahut, şu ölmüşlere nasıl dibiltecek gibi utanmadan, sıkılmadan soru sorabilen ve o peygamberlerine hadi gökten bir sofra indir de senin Rabb'ına inanalım diyen aşırı giden kullardır. Hadi bunlar ya gali. Hadi bunlar dört kitapta lanetlenen kavimler. Ama Allah Subhanahu ve Teala bunların işledikleri günahları da işlemiş olduğu fiilleri de neden lanetlendiklerini de bir bir kitabında bize naklediyor mu? Peki biz inanan insanlar neden hala bunların peşinden karışık karışına, arşının arşına, tıpatıp geldiği gibi huyda, yaşantıda, düşüncede, yani yarine bakışta aynı şeyleri taklit ediyoruz kardeşler. Yani işlenen dersler, öğrenilen meseleler, ilimler, Tevhidi düzeltmesi, tevhidi düzeltmesi, ahirete bakışı netleştirmesi gerektirmiyor mu? Bugün öyle hale gelmişiz ki, hakkı söyleyen insanlar, bakıyorsun ya harici ya da değişik fırkalardan insanlar veyahut bir fiil işlenecekse yine fırkayı da birileri o fiili işleyerek meşhur olma yollarına gidiyorlar. Nerede bu sanme Müslümanlar? Öğrendiğini bu insanlar... Ya yani ne zaman hayata geçirecek, ne zaman üzümseyecek kardeşler? Ne zaman hissi olarak meselelere bakmaktan kurtulacağız biz? Yani bu naslar niye indi? Bakın sahabeye, Allah onlardan razı olsun, hislerini bir kenara bırakıp inen vahye ne yaptılar? Gönül verdiler, ibadet ettiler, amel ettiler. Daha yaşamlarındayken ki Ayetlerle, hadislerle sabit cennetten müjdelendiler. Hatta Ali ﷺ falan falan falan cennettedir yüzde Yüzlerine söyledi. Ama onların ne yaşantılarında, ne isimlerinin Peygamber Ali ağzından telaffuz edilmesinde yaşantılarında bir kibir, bir yâkârlık, şubu ne olmadı? olmadı. Bugün Allah muhafaza birisi rüyasında kendisini cennetlik görse sabah taklalar atar. Doğru mu? Yani bırak yani birinin kendisine söylemesini. Yani o kadar e, değişen, naslar aynı olduğu halde naslara bakışı çok farklı olan Müslümanlar hale geldik. Allah bizlere hayır versin. E, kendimize çekicizen verelim ve hakkı, hakikati Allah'ın bize indirdiği, Resulü'nün öğrettiği, sahabenin hayatına geçirdiği gibi yapmadığımız müddetçe Allah bizden razı olmaz bunu bilesiniz. Çünkü insanlar bazen, ya ben böyle namaz kılıyor mu olmuyor mu? İşte ben böyle oruç tutuyor mu olmuyorum? Bana niye soruyor? Ben evet de diyebilirim. Hayır da vahiy yalan söyler mi? Vahiyin bir ölçüsü var. Emretmediğim bir iş yaparsa o ne diyor? Mertuttur, kabul olmaz, bitti. Sen ne yaparsan yap. Aynen demin o promosyon veya faiz mi örnek verdiğim gibi. Adam diyor ki bu faiz evet diyor, kabul ediyorum. Ama ben bu parayı yemem. Kur'an alıp dağıtıyor. Sen bugün bunu Kur'an'la meşru kılarsan yarın ya bu arkadaşımın ihtiyacı var dersin. Onunla meşru. Faiz faizdir kardeşim. Haram haram bitmiştir. Yani bunun Ötesi verisi nedir? Yoktur. Hep böyle başlamış. Ey ki halkının yoldan çıkma meselesi böyle değil mi? Önce denizin kenarlarına derin çukurlar kazıldı. Ne oldu? Sonra e Allah'ın belası gelseydi gelirdi. Denize açıldılar. Sonra hepsine maymun olun dedik. Onların hepsi maymun oldu diyor. Allah bizlere hayır versin. Aynı Yahudiler ne diyor? Kendilerine işlemiş olduğu günahlara binaen Allah subhanahu ve teala birçok nimeti haram kıldı. Bak iç yağ haram değildir. Ama Yahudilerin işlemiş olduğu günahlara binaen Allah onlara ne yaptı? Haram kıldı. Onlar ne yaptılar? Sattılar, parasını yediler. Biz iç yağ yemiyoruz ki dediler. Promosyonun bu Yahudilerin yaptığından hiç farkı yok. Aynı mantık. Faizin adını dün ne ma yaptılar? Bugün ne yaptılar? Promosyon ya. Yarın daha farklı bir şey yapacaklar. Yani değişen bir şey yok. Sırf bunun için demiyorum. Yani sohbetimizin başından ötürü iman ve iman esasları inanan insanda bir etki yapmalı. Yağmur yağdığında yolda bir iz bırakıyor mu? Sel geldiğinde bir dere yatağı açıyor mu? Yani insana da bilgi böyle ne yapmalı? Bir iz açmalı kardeşler. Allah hepinizi nurlandırsın, hepimizi arındırsın, hak yoldan ayırmasın. Sahabeler iman etmeden önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine gelip incelediklerinde hiç daha sesini duymadan söyledikleri sözler var. Hiç okudunuz mu? Öyle bir yüz gördüm ki yalan söylemesi mümkün olmayan bir yüz diyor. Yani düşünebiliyor musunuz Müslüman'ın yediği içtiği helalsa ve dini gelen emir ve nehiylere boyun eğdiği zaman görünüşü de düzeliyor. Adam senden daha bir kelime duymadan senin cazibene ne yapabiliyor? Kapılabiliyor. Bizler bunlara bir dikkat etmemiz lazım kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Gelelim bu haftaki maddemize iman esaslarında. Geçen hafta en son işlediğimiz rezak, rızık meselesiydi. Ve iman meselesinde demiştik ki şeytanın en çok e, kandırdığı, pusuya düşürdüğü, yoldan çıkardığı rızık meselesiydi deyip iman meselesinde bunu incelemiştik. Ve bu meselenin hakikaten çok çok önemli olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin rezak sıfatına sahip olduğunu ve yarattığı her canlının rızkını temin eden ve rızkını veren olduğunu ne yaptık? Anlattık. Bir hafta dini çekişme değil miydi? En sonu muydu? En son dini çekişme değil Oradan mı bıraktım? Yok. Rezzakta bıraktım. Dini çekişmeden sonra kulların amellerini işledim. Yani... Ben bile Allah rahmet etmedikse cennete amelimle giremeyeceğim. Ondan sonra Rezzak'ı işledim bıraktım. En son Rezzak'tı. Ben not alarak gidiyorum çünkü. Allah razı olsun. Ama dinde çekişmeyi geniş üzerinde durdum. Baya bir durdum önemli bir mesele diye. Bugünse ilk duracağımız mesele Allah şeytanları ve fısıldadıklarını yaratandır. Evet kardeşlerim. Önemli bir mesele, ehl-i sünnet vel cemaatın itikadında Allah'ın şeytanları yarattığına insanoğlunu aldatıp, kandırıp ve böylelikle insanoğluna müdahalede bulunmak için vesvesede bulunduğuna ehl-i sünnet ne yapar? İman eder. Önemli bir mesele, kimi şeytanların varlığını inkar etmiş. Demiş ki onlar meleklerden isyan eden bir taife. Kimi şöyle, kimi böyle demiş. Ama dinde şu bir gerçek ki a.s.m. Allah melekleri nurdan, Adem'i topraktan, çamurdan cinleri ise dumansız, yalın bir ateşten yarattı demiştir. Yani bu üç taifenin yaratılışı da nedir? Farklıdır. Ve Allah Azze ve Celle meleklerin ki konunun başında da gördük birkaç ders önce sırf kendisine hizmet için yarattığını onların e, seçme hakkının olmadığını erkekliğin dişiliğinin yeme içmenin yani sadece Allah'ın emrettiği şekilde görevlerini yerine getiren nurani varlıklar olduğunu gördük. Ama cinlere ve insanlara gelince Allah subhanahu ve teala kitabında buyurduğu gibi ben cinleri ve insanları ne için yarattım? Bana kulluk için yarattım diyor. Demek ki cinlerin, şeytanların yaratılması da nedir? Kulluk için. Ee, yaratıcı kimdir? Allah'tır. Allah azze ve celle kendisinin emrettiği, razı olduğu amelleri işleyenlere mükafat olarak cenneti vaat etmiş, azabına duyçar olanlara da cehennemi ne atmıştır, Hak kılmıştır. Muhakkak o taifeden de Allah Azze ve Celle'yi birleyen cinler vardır. Eğer Allah'ı razı etmişlerse muhakkak onların karşılığı da nedir? Mükafat neyse odur. Azgınlık yapıp da Allah'a isyan eden ve hatta Bunların başı olan şeytan dediğimiz, şeytanı lanet dediğimiz ki Allah onun şerrinden bizleri korusun. Çünkü ve vesselam şeytana lanet etmeyin. Çünkü bu ona sevinir, ondan Allah'a sığının diyor. Ama biz hep tersini yaparız. Düşünün Allah azze ve celle kitabını bile okumamızı tavsiye ederken ne der? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının der. Bu basit bir mesele değil kardeşler. Yani düşünün bir e, af buyurun cinsi münasebette bile kovulmuş şeytanın şerrinden kime sığınıyorsunuz? Dua olarak Allah'a sığınıyorsunuz. Besmele çekmekte yani e, ne iş yaparsanız yapın şeytandan muhakkak Allah'a sığınmanız gerekir. Çünkü insanoğluna iki şey musallat edilmiştir. Bir kendi nefsi, iki şeytanın nedir? vesvesesidir. Geçen hafta da en sonki maddeden bir önceki maddeyi işlerken e, kısaca üzerinde durdum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kanın damarlarda dolaştığı gibi cinlerin şeytanlarında dolaştığını ve insana sürekli ne yaptığını vesvese verdiğini söylüyor. Öyleyse bizim Rabbimize sığınıp O'nun emir ve nehirlerini ne yapmamız? Yerine getirmemiz gerekir. Bakın mesela Ebu Hureyri'ye Allah kendisinden razı olsun. Kendisine şeytandan ilim alan sahabe diye iftira atarlar. Bir gün kendisi Beytulmal'ın hurma bahçeliğini beklerken bir hırsız yakalıyor. Kendisini tam aleyhissalâtu Vesselama getireceğinde bin bir dil döküyor ve Ebu Hureyri'e bırakıyor. Ertesi günü seni yakalarsam götürürüm diyor. Gene yakalıyor. Gene bin bir şeyden kurtuluyor. Üçüncüsü günü gene yakalıyor. Bu sefer götüreceğim seni diyor. Ben sana öyle bir şey öğreteyim ki diyor. Sen bunu yap. Bir daha sen beni göremezsin diyor. Ve kendisine bir dua öğretiyor. Bakara suresinden bir ayeti ezberletiyor. Sen bunu oku. Bir daha sen beni göremezsin diyor. Ayetel bu Ebu ile bunu Ali sallallahu aleyhi ve haber vermiyor ama Cibril Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a haber verdiğinde Ebu Khureir'e buna binaen vakayı anlattığında o gelen diyor iblisti yani şeytandı. Her zaman yalan söyler ama bu sefer sana doğruyu söylemiştir. Yani her zaman yalan söyler. Demek ki bunların birçok cisme şekle girdiği ki Ebu Khureir'e Farklı bir kılıkta gelse herhalde Ebu Kureyre ona ne yapardı? Farklı bir muamelede bulunur. Demek ki bir hırsız bir insan, aç bir insan kılığında geliyor ki o da ne yapıyor? Bunu o şekilde değerlendiriyor. Öyleyse onun şerrinden Allah'a sığınacağız kardeşlerim. Ee, i̇nsana bir nefis, bir de şeytan musallat edilmiş dedik. Nefis de insana her zaman ne yapar? Kötülüğü ilham eder. Yani durup dururken ben hayra sevk olayım veya hayır işleyeyim diye. doğruluk varken nefis her zaman insana yalancılığı. Dürüstlük varken muhakkak farklılığını yani nefis her zaman bir hırsı galebe getirerek ne yapar? İnsanın ayağını kaydırır. Bakın ilk cinayet ne için işlendi? Hırs, Hırs nefis. Kardeşinin Eşine yani ona Allah'ın nasibine ne yapmadı? Razı olmadı. Nefis onun ayağını kaydırdı. Ve ilk kardeş katili Adem Aleyhisselam'ın çocuklarında bu buldu. Hatta İmam Taberi tefsirinde yazıyor. İlk ateşe tapma diyor. Adem'in çocuklarından Kabil'den kaynaklanmıştır diyor. Orada da bir mesele anlatmış. Anlattığı mesele biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'a mesele... E, İntikal ettiğinde ikisinin de adak adamasını hangisininki kabulse ona göre hareket edileceğini söyleyince o zaman şeriatta ne vardı? Adak dağın en tepesine getirilir konur bir ateş getirir onu ne yapardı? alıp götürürdü. Orada Habil'in adağı kabul oldu. Kabil'inki ne yapmadı? Olmadı. Ee, şeytan bu sefer devreye girdi nefisten sonra. Kabil'e vesvese verdi dedi ki sen ateşi razı edersen baban da razı olacak bak adağını şey yaptı. Sen git bir ateş yak bu ateşin sönmemesini sağla devamlı yansın bir mabet yap. Ee, bu sefer senden işte ateşin sahibi baban razı olacak diyor böyle bir kıssa naklediyor İmam Taberi. Ve o ateşi hiç söndürmüyor zer düştük ateşe tapma o zamandan geliyor diye İmam Taberi oraya not düşmüş Tefsirinde bu şekilde naklediyor. Tabi en iyisini bilen Allah'tır. Demek ki kardeşlerim şeytanları hafife ne yapmayacağız? Almayacağız. Birkaç nakil nakledeyim. Hani şeytan cin dedi mi bizde hemen bir ifriklenme, bir korkma, bir vesvese, evham. Öyle bir şey yok aslında. Korku varsa muhakkak olacaktır. Bir sıkıntı varsa elbette ne yapacak? Olacaktır. Eğer Allah takdir etmişse o sana muhakkak ne yapacak? Musallat olacaktır. Allah korusun. Ama e, bizim yapacağımız vasat olarak nasıl hareket etmek gerekiyorsa o şekilde. Ha ben siz korku açısından değil ama şu açıdan e, bildiğiniz bilgileri hatırlatma yoluna gideyim. Mesela Müslüm'de gelen bir rivayette İblis diyor tahtını denize serer suyun üzerine. Eline bir tac alır der ki bu tacı bugün kim hak ederse onun başına geçireceğim. İşte avaneleri gelir işte ben falandan falanı kavga ettirdim. İşte şuna şu günahı işlettirdim. Yok yok en son biri gelir der ki ben falan karıyla falan kocayı birbirine düşürdüm. Ha, bu tac senin. Bak biz bu olayların farkında nedir? Değiliz Ama iblis hiçbir zaman ne yapmıyormuş durmuyor ve avanelerini sürekli bize ne yapıyor göndertebiliyor. Öyleyse biz yaşantımızda Allah'ın emir ve nehirlerine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. ve vesselam eşler konusunda bize ne diyor? Veda ayrılış konuşmasında bile hani veda hutbesi diye Allah adına aldığınız kadınlara ne yapın? Yumuşak davranın diyor. Düzeltmeye kalkarsanız, kırarsanız, öyle bırakırsa öylece ne yapar? Kalır onlara yumuşak söz söyleyin diyerek aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? Bizleri uyarmıştır. Demek ki dikkat edeceğiz. Onun dışında yine gelen rivayetlere bakıyorsun. İblis diyor Allah için bir araya toplanıp Allah'ı zikreden topluluğa ne yaptıysa alıkoyamadıysa gitme. Bugün yat, işim var, işte uykum var, şöyle meclise getirmekten alıkoyamadı. İçeriye get, uyu, rahat et, şöyle şunu yap, onu da yapamadı. En son diyor kendi adamlarından iki tanesini kavga ettirir, oradakiler onu ayırmaya çıkar, yine o meclisi dağıtır diyor. Yani muhakkak ne yapar? Uğraşır diyor. Veya Allah kendisine nazı olsun İbni Kayyım'ın çok muhteşem bir eseri vardır. Şeytanın tuzakları ve ondan kurtuluş yolları diye Allah kendisine rahmet etsin alimin korkunç bir eseri var. Adem Aleyhisselam'dan ta Ali Vesselam'a kadar iblisin Adem oğlunu nasıl kandırdı? Nasıl yoldan çıkardı diye bir eser yazmıştır. Tamamen ayet ve hadislerle, nasların ışığında böyle. İşte Hristiyanlara nasıl kandırdı? Yahudileri nasıl kandırdı? Nasıl Peygamberleri Allah'ın oğlu haşa inan ettirdi. Veyahut haramları nasıl helala, işte helalları nasıl harama çevittirdi Veyahut rahiplerin, e, hahamların kendilerini nasıl ilah edindirdi Bunların yollarını halka nasıl sevimli kıldırdı. Teker teker izah etmiş. Önemli bir eser. Basit bir mesele değil. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu toplumda. Allah'ın indirmediği, ne güzel uyuyor kardeşimiz değil mi? Çaktırmadan. Çünkü sohbet çok huzurlu olduğu için, kardeşimiz de huzur içinde. Uyu kardeşim. Bahat, bahat. Tamam. Ne yapıyor iblis? Önce insanları vahiyden uzaklaştırıyor. Sonra öyle insanları ilahlık sıfatına getirtiyor ki, Artık o insanların ağzından ne çıkarsa ona inanan insanlar ne diyor, bu ne derse doğrudur. Bugün dükkana birisi geldi gayet saygılı böyle konuşuyor. Yarın hanocuya havale ettim ona ne varsa yapsın bilmiyorum. Peygamberimizin kabrinden toprak eline geçirmiş, mis gibi. Kokuyor mu? Siz biliyorsunuzdur. Ben bilmiyorum dedim. Burada bir arkadaş vardı. Ondan konuş dedim. Ama o koklamıştır dedi. Şimdi saygıyla işte benim şeyhim diyor İstanbul'da şeriftir. Şerifin kim olduğunu biliyor musunuz? Anadan ve babadan soyunun Peygamber Aleyhisselam'da birleşene şerif derler. Anadan işte babadan birleşmişse seyit, ana ve babadan birleşmişse yani ehlibeyt hükmündedir. Şerif derler. İşte bu şerif toprağını almayı başarmış. İşte buna bir kap konacak. Aynı kokudan biz koku satacakmışız. Ben buna havalettim. Ne yapar bilmiyorum. Keseler falan filan. Şimdi şeytan önce ağını örmüş. Seyyid. Bu bir belli bir sınıf oldu şimdi. Sonra bakın bu seyyid dediğimiz insanlar başa geldiğinde Kur'an, onu şeriatçılar bakar. Onun zahiren böyledir ama batini kaç manası vardır. Sonra hakikat, şeriat, tarikat, marifet vahiy alıp ne yaptılar? Çöpe atıyorlar. Sonra artık o şirkın ağzından ne çıkarsa o vahiy. Öldürür, diriltir, Adıyaman menzil hocaları öyle yapıyor. Sonra şartları vardır. O şartlar yerine gelir. Ama bu anlattıkları hikaye gerçekten hiçbir zaman ne yapmaz? Bağdaşmaz. Ama buna rağmen şu toplulukta inanıyorum diyen insanlardan çoğunluk kimde? Yani hak ehlinde mi? Hakkım diyen o ehilde mi? Hangisinde? O tarafta. Yani devlet erkanından tut koca koca akıllıyım diyen İnsanlara yön verenler bile onların bütün meclislerine ne yaparlar? E tabi sazlı, sözlü, döneni var, oynayanı var, her şeyi var. Adamlar yanar döner. Doğru olan bir, vahiy olan bir ortamda hiçbiri yok. Niye yok? Hak vardı onun için yok. Hakkın olduğu yerde hak ehl olur. Veyahut bakıyorsun, dağların başına, türbeler koyuyor. Adam sohbete gelmekten aciz. Adamlar her zaman türbeyi ne yapıyorlar? Yol diyorlar Bizim yolumuzu yapmıyorlar. Hüseyin Gazi'nin yolu asfalttı biliyor musunuz? Türbenin ağzına kadar hem kafeterya bile vurmuşlar o türbenin oraya. Milletler böyle kurban kesme yerleri var. Adamlar susuz kalmasın diye artezyon kuyusu vurmuşlar. Su, su muşkırıyor böyle. Sular var. E bu toplumu kandırmak kolay. Bir de ağaç var. Dilek ağacı. Çabudu bağla. Yap duanı. Hatta bizim bu meclise gelen arkadaşın bir tanesi de fesboğa resmini koymuş. Ağaca böyle namaz kılarken böyle ben hayret ettim. Şu an gelmiyorum. Böyle kupalarla falan uğraşıyordu. Çok detayına girmek istemiyorum. Anlayan anladın. Yani ağacın orada ben secde derken, namaz kılarken o dilek ağacında kendi resmini koymuş. Çok ilginç. Allah hidayet etsin. Şimdi şeytan insana nasıl aldatıyor anladınız mı? Doğru aldatmıyor. Çocuğu ölüyor. işsiz kalıyor. Evi yanıyor. Bir şeyler oluyor. Başına felaketler geliyor. Üfürmeye başlayabiliriz. Rahip barışsa kıssasını çok okudunuz mu? En yakın Riyazi Salih'in de görürsünüz. Bakın ben size kıssayı tekrarlayayım. Böyle hafızanız canlansın. O anki ortamda cihada giden dört kardeş var. Bir de bunların kız kardeşleri var. Allah Resulü bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi topluca savaşa gidiyorlar. Ama kardeşlerini bırakacak emin bir yer ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Diyorlar ki biz burada yaşayan bir abid var. Gidelim kız kardeşimizi ona emanet edelim. Ondan daha güveneceğimiz kim var? Demek ki o an o ortam bozuk. Yani bir kadın emanet edecek kimseyi ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. Demek ki bu çıkıyor. Sonra abite gidiyorlar. Abit ki, hayır ben kabul edemem. Ben ömrüm boyunca kadınlardan uzak durarak abitliği yakaladım. Şeytan diyor beni azdırabilir. Kabul etmiyorlar. Sonra şeytan kardeşlerine vesvese ediyor. Diyor ki siz bir bina inşa edip kapısız kardeşinin içine koyun. Alttan bir delik koyup zarre ihtiyaçlarını rahip alttan ne yapsın? Uzatsın. Rahip bununla kabul ediyor ve bunlar gidiyor. Şimdi şeytan rahibe geliyor. Vesvese veriyor ki aleyhissalatü vesselam naklettiği için naklediyorum. Diyor ki bunun dört tane kardeşi vardı. Yani bu kardeşleriyle devamlı ne yapıyordu? Muhabbet ediyordu. E sizse buna bir ev yaptınız. Bu orada ne yapar şu an? Tek başına yaşayamaz. Ölür. Kardeşlerine ne cevap vereceğim falan filan. Sen bununla muhabbet et. Önce dışarıdan muhabbet ediyor. Delikten. Sonra diyor ki bu kardeşlerini devamlı görüyordu. Geziyordu. Tozuyordu. Sen bunu dışarıya çıkar. Kardeşliği gibi seninle şey yapsın. Ve kapı açıyor. Kız çıkıyor geliyor falan. Sonunda ona ilişiyor. Kız ne yapıyor? Hamile kalıyor. Ve neticede. Millet dönmeye başlıyor. Şeytan abite vesvese veriyor. Bak sana ne yaptı? Emanet ettiler. Sen emanete ne yaptın? Hiyanet ettin. Sen gel bunu öldür. Bu işte ben bunu dışarıya çıkarmıştım. Canı sıkılmıştı. Kaya yuvarlandı. Üstünde kaldı dersin. Ve çocuklar geliyor gençler. Onlara kardeşinizin başına böyle böyle şey geldi. Onlar da üzülerek evlerine dönüyor. Hadis devam ediyor. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki sabah olduğunda ortanca habere dolandı dolandı. Vallahi diyor ben bugün bir rüya gördüm. Muhakkak anlatacağım size dedi diyor. Ve rüyasını anlatınca ufak diyor ki ben de gördüm. Büyük diyor ki aynısını ben de gördüm. Rüya kaç türlüydü? Bir, Rahman. iki şeytani. Üç, bilinç aldı. Şeytan ne amel işlettiyse rahibe, Çocuklara, abilerine, hepsine rüyasında ne yapıyor? Gösteriyor. Ve kardeşlerini rahibin öldürüp bir kayanın altına gömdüğünü de rüyalarında ne yapıyor? Görüyor. Hemen kayanın altına gidiyorlar. Bakıyorlar ki daha yeni ölmüş kız kardeşleri ve kucağında bebeği. Hemen rahibe geliyorlar. Rahip öldürüleceğini anlıyor. İblis geliyor diyor ki göz bana secde et de ben seni bunlardan kurtarayım. Tam öleceğinde de göz ne yapıyor? ediyor ve tamamen eman gider Görüyor musunuz? İblisin abid bile olsa bir insana yaptığı şeyler. Yani e, hafife ne yapmayın? Almayın. Çünkü iblis 25 saat ayakta. Yani uykusu düne yok. Adam sabah kalkıyor ya diyor şeytan beni aldatmış diyor. Adam uyumuyor ki. Yani sürekli bir mesaide. Ve mesela bir namazdan misal verelim. Hepimizin bildiği hatırlatma babından geliyorum. Ezan vakti geldiğinde diyor. Ezan okunurken iblis ne yapar? Yenlenerek semanın ta sonuna kadar gider diyor. Bak yenlenerek diyor hadis-i Sonra ezan bitti mi hemen döner. Otur. Biraz sonra kılarsın. Cemaate sonra gidersin. Sonra abdest alırsın. Ya daha vakit var çıkmasına. Bunları yapamadı. Sen abdestini aldın, namaza durdun. Ne yapar diyor? Sağa bak, sola bak, şuraya bak. İşte kaç dekat olduğunu şaşırttırır. Ne okuduğunu şaşırttırır. Yani bir iblis bir namaz ibadetinde bile insanla bu kadar oynuyorsa, düşünün bizim ne takılmamız gerekir. Veyahut insanın içinde sürekli vesveseler olur. Evham demiyorum bakın. İşte elimi yıkadım yıkamadım. Şuraya değdim baş şöyle oldu böyle oldu. Bunu demiyor Bu psikopatların işi. Vesveseyle şey yapıyorum. Bunu kafanızı kesmeden kurtulamazsınız. Ya bundan vazgeçeceksiniz evhamda ya da kafanızı keseceksiniz. Başka türlü işi mu Ama vesvese böyle değil. Ebu Kureyre diyor ki radıyallahu anh Ey Allah'ın Resulü diyor, şuraya öyle şeyler geliyor ki diyor ama diyor, şunların dinle düşmekten korktuğum için de konuşamıyorum diyor. Senin bunları dillendirmemen müminliğinin alametidir diyor. Demek ki iblis bize birçok vesvese ne yapabiliyor? Verebiliyor. Veyahut bir kardeşimiz için bakarsın yanlış bir şey gösterir, çirkin gösterir. Senin o anki işte çok iyi niyetlerle gelirsin, işte o arkadaştan gerekli şeyi göremeyince... Hemen seni sinirlendirebilir. Suizan edeceğine ne yap? Üstünü zanneder. Bitti. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Kardeşinin diyor sevecek huyuna bak. Yoksa dünya sana dar gelir diyor. Yani kardeşinle bir araya geleceğinde onun kötü huylarını gözünün önüne getirirsen onu gördüğün an artık hep onları kaşıyacak. Şeytan da onları kaşıyacak. Ama diyor seveceğin huylarını diyor gözünün önüne getir. O da ne yapıyor? Seni ona karşı iyi niyete, hüsnü zan beslemeye ne yapıyor? Sevk ediyor. Allah hepimize hayır versin. İblis deyip hafife almayın. Onun sohbetten alıkoyan falan isminde şeytanı vardır diyor. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Veyahut yatsı namazını kılacağında kulağınıza işleyen bir bilmem ne isminde şeytan vardı. Senin kulağına sen uyur kalırsın diyor. Namaz gitmiştir diyor. Az yorgunum. Sonra edeyim. Ali ve tek tek bunların ismiyle bize ne yapıyor? Bildiriyor. Veyahut namazda ne okuyacağını şaşırtan hınzıp denilen şeytandır. En çek ne yap? Üç kere tükür diyor. Ben bir namazda yaptım. Heriften tokat diyordu bu namazı cemaatta. Korkmuş adam. Halbuki Tükürmem ben, tık tık, o da bana bakıyormuş şöyle. <gülüyor> El kaldırıp indiriyorsun ya heriflerin acayip bir ne geliyor. Neyse. Bunun dışında kadınlara ayrı bir, erkeklere ayrı, çocuklara ayrı bir ne vardır? Musallat olma. Mesela hadis-i şerifte ne diyor? Aleyhisselatü vesselam. Karanlık çöktüğünüzde çocuklarınızı ne yapmayın? Dışarıya salmayın diyor. Bunlar önemli meselelerdir. Ama bizim çocuklarımız yani umumen diyorum. Yani geceyi, gündüzü hiç istediklerini yapabiliyorlar. Ha biz de akıyoruz mu? Yok. Yatsızdan sonra yatın diyor. Kaç kişimiz yatıyor? Söyleyin. Var mı yata? Yok. Gece namazı kılan? Hepiniz kılıyorsunuz zaten. Gündüzleri oruç, hepiniz mafile tutuyorsunuz. Yani biz nastarla <Gülüyor> namel etsek aslında bu bizimle fazla ne yapmaz? Uğraşmaz. Ömer'i gördüğünde radıyallahu anh iblis kaçıyor mu? Demek ki başaran var bu işi. Başaramayan da var. Başaran da var. Hani bir imtihana giriyor adam geliyor. Nasıl geçti? Ya ne kadar gazık soru varsa bize sordun. Öbürüne soruyorsun aynı ortamda. Ya diyor hepsini yaptığında da bir tanesinden huylandım. Acaba böyle miydi böyle miydi? Ya ne kadar basit soru sormuşlar. Şimdi aynı imtihan. Demek ki dikkat eden emir ve nehilere dikkat eden, hırslanan ama ahiret için hırslanan, hayatında doğruları e, hayatına geçiren, helala harama dikkat eden, doğru söz söyleyen, kul hakkına dikkat eden, yani kim olursa olsun, bu insanlara imtihan ne yapabiliyor? Kolay gelebiliyor. Ama haram, helal birbirine karışmış. Herkesin hakkında çok rahat insan, ileri geri konuşabiliyorsa su izden yapabiliyorsa iblis onundan istediği gibi ne yapar? Oynar. Şimdi eskiden kılıç kalkan olduğunda ana kızına şöyle nasihat edermiş. Kızım kocayın kılıcını al kemik kır. Bıçağını al yemek yap. O neydi? Kalkanına su daşı. Hiçbirine seslenmiyorsa Yuları vur, semeri vur, de dedi. De. Şimdi iblis ne derse, besmelesiz yemek yerse, helala harama dikkat etmezse insan, kul hakkına girecek meselelerde hiç dikkat etmez. Kendi nefsine geldiğinde savunmaya geçer. Kardeşinin geldiğinde onun hakkını savunmazsa, iblis de ona istediği gibi gem vurur, ne yapar? Gider. Çünkü her küçük bir büyüğüne doğru ne yapar? Götürür. Veyahut çocuklarımızı düşünün, Yedi yaşına geldiğinde namaz emredin diyor mu dinimiz? Peki iblis bize ne yapıyor? Ya çocuk sabah kaldırılırım. Veyahut bazı günler geliyor. Yatsının vakti baya bir uzuyor. Ya çocuklar işte sabah okula gidecek şöyle olacak ya yatıralım namaz kılmadan şöyle şöyle. Bir merhamet var mı? Bu merhamet vahiy mi şeytani mi? Hangisi? Şeytani eğer o vakitte namazı Allah farz kılmışsa demek ki çocuğuna da bu. Yani mükellef olanın güç yetireceği bir saat. yetişkinle de yaşlısına da nedir? Güç yetiştirecek bir saat. Eğer bir şey istemişse Allah muhakkak onu yapacak. Bizde ne var? Kabiliyet var. Onların fıtratını ne yapmayacağız? Şeytanın vesvesesiyle bozmayacağız. Veyahut kadınların giyim, kuşam, koku sürünme, dışarıya çıkma adetleri hep iblisin verdiği vesveselerle başlar. Mesela Müslüm'de bir rivayet var. Kadın dışarıya diyor çıktığında diyor şeytan gibi çıkar, şeytan gibi dönerdi. Kadınlar buna zıplar bak çok otlarlar. Ama otursunlar düşünsünler bakayım. Evinde duran bir kadın sokağa çıktığında kocasına süslenir gibi mi çıkıyor? He? Kocası hiç süslenen evinde kadın gördünüz mü evlisiz? hiç gördünüz mü Vallahi dışarı çıktıkları gibi giyimlerine, görünüşlerine, dikkat etsinler. bir evde bir takırdı tukurt olur mu? O koca sanki bugün evlenmiş gibi gelir her güne güler yüz olacak. Böyle dışarıya çıktığı gibi giyinecek, dikkat edecek. Ha bir kavga gürültü olur mu evde? Kündü. Yani tefaratına girmek istemiyorum. Veya çocuklara bakıyorsunuz. İki erkek kardeş ve iki kız kardeş aralarında bir engel olmadan aynı örtüde ne yapmayın? Yatırmayın diyor. Veyahut örf, anane töre bir araya geldiğimizde oturuş ortamlarında ya ne var? İblis veriyor şeyini, ayarını veriyor. Biz kardeşiz. Halbuki hadis-i şerif ne diyor? Kayın biraderden soruluyor çelebiden. O nedir diyor? Ölüldü. Yani dinin emirleri yerine getirilirse hiçbir sıkıntı olacak, yine olur. Ama sen neticede ne yapacaksın? Emirlere ne yapacaksın? Yerine getireceksin. Olacak takdir neyse yine gelecektir. Yani hiçbir şeyi sıfırlayamazsın. Çünkü imtihan dünyası. Hangimizin ameli daha güzel? Bunu denemek için Allah ne yapmış? Ölümü ve hayatı yaratmış. Ama bizim emir ve nehirlere ne yapmamız? sıkı sıkıya dikkat etmemiz gerekir. Eğer Yusuf aleyhisselam ihlaslı olmasaydı o kadınla imtihanında ne olurdu? İbrahim aleyhisselam Allah'a tevhid ehli birisi olmasaydı oğluyla imtihan edildiğinde ne olurdu? Yani hangimizin babalık şefkati bugün galibe çalmaz? Hangimiz oğlumuzu bıçak alıp da Allah emretti diye hadi, hadi, çocuğu geldi. as bakın bir kurban etsin da bir gülüm. Anlından öperim hemen. Bunlar basit imtihan değil kardeşler. Ama emir ve nehiylere uyduğunuzda daha gelen büyük bir emri Allah ne yapıyor insana? Kolaylaştırıyor. Ve Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü ne yapmıyor? Vermiyor. Öyleyse iblisi haffe ne yapmayacağız? Almayacağız. En son olarak bu meselede hepinizin malumu gelen rivayette hava olmasaydı Nasıl? Ben öpeyim mi? <gülüyor> tamam. Bir avuç al, tek alma. Kardeşlerin yok mu senin? Tavuçla işte. <gülüyor> Havvanemizden iblis, Adem atamızı aldattı mı? Cennet gibi bir nimetten mahrum olmalarına sebep oldu mu? İblisi haffe ne yapmayacağız? Almayacağız. Ne, ne kılıkta geldi de aldattı? Ha? Yani rastgele şeytan, hani bazen çiziyorlar ya, ne bir ışık ne ışık vardı. Feyz ışık mı? Milletin feyiz aldı. Feyzullah ışık mı? Bir ışık mı? Bir arkadaşımız vardı. Şeytanın bir resmini çizmiş. Böyle buynuzlu, muynuzlu, kırmızı bir kitap basmış. Ne o şeytan çok kızı Herhalde şeytanı mı koyuyor? Şeytanlar kahvesi. Herhalde oturmuş, muhabbet etmiş, kitabını yazmış arkadaş. Görürsem bir soracağım. Ama sormaya da pek niyetim yok. Ben Eûz'u çekip geçmeyi seviyorum. bu Şeytan muhabbetinden hoşlanmıyorum. Adem Aleyhisselam'a bu yaz yaptıkları figür, resim gibi gelse Adem Aleyhisselam iblisi yer mi? Yemez. Havannemiz kabul etmez. Ne olarak geldi? Ayete bakıyoruz. Nasihatçı bir alim, bir şeyh kılığında geliyor. Allah size neden bu ağaca yaklaşmanızı yasakladı? Duruyor, konuşmuyor. Eğer bundan yerseniz cennette ebedi melekler gibi olacaksınız diyerek ne yapıyor? Kandırıyor ve hırs sebebi cennet gibi bir nimetten mahrum olunmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Bir de haçtan misal vereyim. O cemrelerin ne manaya geldiğini biliyor musunuz hacca gidenler? Neyi taşladığınızı biliyor musunuz? Dokuz kere rahat yapmış arkadaşımız. Kaçtı? Dokuz mu? Sekiz mi ha? Dükkana geldiğinde ben dokuz diyorum mi bu sekiz diyor. Evet doğru. Niye taşlıyorlar? Dili mi iblisin önce çocuğa sonra annesine sonra babasına geldiği yer var. Üçünü de ne yapamıyor? Kandıramıyor. Demek ki iblis hiçbir meselede rahat durmuyor. Bir peygamber bile olsa Ulul Azam, bir peygamberin hanımı da olsa, bir peygamberin çocuğu da olsa ne yapıyormuş? Musallat oluyormuş. Ali sallatü vesselam bir gün namazdayken ileri gidiyor, geri geri geliyor. Okudunuz mu rivayet? Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü sen böyle bir şey yapmazdın namazda. İblis diyor o kadar geldi ki ateşi diyor yüz, yüzüme doğru tuttu. Yani neredeyse diyor zarar verecekti. Onun da tuttum ben de bağladım diyor. Sonra diyor Süleyman kardeşimin duası aklıma geldi de bıraktım diyor. Yoksa diyor Mescid'in Medine'nin direklerine bağlayacaktım. Medine'nin çocukları onunla ne yapacaktı? Oynayacaktı diyor. Yani peygamberimize bile musallat olmuş mu? Olmuş Öyleyse bu kovulmuş şeytandan ne yapacağız? Her meselede, Kur'an okuyoruz, sohbet mi diyoruz, birbirimize nasihatta mı bulunuyoruz, namaz mı kılıyoruz, namaza başladığımızda ne diyoruz? Yine aynı şekilde kovulmuş şeytandan ne yapacağız? Allah'a sınacağız. Bu bir. İkincisi, Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı diksiniz. Şimdi imanı seven bizler neyden tiksiniyormuşuz? Şeytan ve şeytanın amellerinden. Şeytan ve şeytanın amellerini bize kim vesvese veriyor? Öyleyse şeytanı hiçbir şekilde ne yapmayacağız? Razı etmeyeceğiz. Sonra nefse döndüğümüzde ise mesela en basit örneklerden bir tanesini, Allah kendisinden razı olsun, Buhariye şerh düşen alimlerimizden bir tanesi var. Kim do? Acar Askalan. Allah kendisine rahmet etsin. Oruç babında çok güzel bir cümle kullanıyor. Diyor ki, eğer diyor beden toksa nefis açtır. Nefis açsa beden toktur diyor. Yani bedenin açlığı ee, ne yapıyor? Nefse dizgin veriyor. Öyleyse e, Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resul'ün sünnetinde dediği gibi bekarlarınızı ne yapın? Evlendirin. Evlenemiyorsa garipler ne yapacak? Sen oruç hiç. tutun hiç. Tutuyorsun. Ramazan'dan Ramazan'ı. Tamam. Ne yapın? Oruç tutun. Çünkü o nefse ne yapar? Engeller diyor. Öyleyse kardeşlerim Demek ki nefisten de korunma ne var? Yolları var. Başka? Şu diyor iki şeye dikkat eden, sabreden ve şükredenlerden olur diyor. Önemli bir rivayet. İlmi konusunda kendinden üsttekine bakan, malı konusunda da kendinden alttakine bakan, Allah onu sabreden ve şükredenlerden kılır. Çok önemli bir rivayet. Şimdi malın konusunda üsttekine bakarsan, Şükredenlerden ne yapmazsın? Olmazsın. Allah'ın kaderine de razı olmazsın. Haset başlar. Bak ben esnafım. Ramazan kardeş esnaf. Fesat. Esnaflarda ne aldı Hat safada. Millet birbirinin kuyusunu kaçırıyor. Ne sattığına bakıyor. Niye sattığına? Yani adamın malında adamın ne yapıyor? Gözü oluyor. Bereketini bile ne yapıyor bir yerde? Kaçırıyor. Senin bile ona karşı düşünceni kaçırıyor. Bak bunlar hep hadiste kitli. ...malın konusunda... ...hep ne yapacaksın? Aşağıdaki. İlmin konusunda? üsttekini. Bak o zaman çok rahat bir insansın. Bunun tersi... ...işlemeye başladım hangi şıkta olursa olsun... ...düzen ne yapıyor? Bozuluyor. Demek ki kardeşlerim... ...şeytanı... ...vesvesesi ve nefsin... ...insana verdiği o evhamı... ...vesveseyi ne yapacağız? Sahip olacağız... İyiliklerin Allah'tan olduğuna, kötülüklerin ise kendi ellerimizden işlediğimiz meselelerden kaynaklandığını ne yapacağız? İdrak edeceğiz. Allah hepimize hayır versin. Burası anlaşıldıysa geçelim. Anlaşıldı mı? Durayım mu biraz daha? Evet, büyü ve büyücüler. Ha niye bunları istiyorsun hoca? Bunların hepsi iman esaslarından. Doğru anlatılmadığında... Heh, cam gıcırdadır cinler geldi. Vay arabanın ışığı yoldan geçerken vur Vay çarpıldım. Ben bunlarla çok karşılaştığım için. Yani korkamı Allah'tan kork. Allah korkusunun girdiği bir yere başka korku o nispette girmez kardeşler. Elbette bizim yani köpek de havlasa hopladığımız zıpladığımız olur. Veyahut şuraya girsek bile kapının şuraya birisi giderse hoh dese boşta bulunur. Gene insan korkabilir ama geçici bir korkudur. Bu insanı ne müşrik yapar ne kafir yapar. Ama Allah'tan korkar gibi yani Allah'ın sıfatlarına yerine bir şey koyarsan ne bir cinye ne şeytan bu insanı ebedi cennetten ne yapabilir? Alıkoyabilir. Allah muhafız. Korkun. Elbette korkulacak şeyler vardır ama Allah Azze ve Celle'nin değerlerine kesinlikle yanaştırmayın. Yani hepsinin yapay olanın bir şeyi tedavisi nedir? Vardır. Muhakkak sıkıntılar oluşabilir bazı meselelerde ama bunun tedavisi vardır. Mesela bir Bukhara'nın Müslüm'ün naklettiği ifadede halk arasında bilinen sarı hastalığı vardır. Bu cin hastalığıdır. Kadın ne diyor? Beni devamlı sarı tutuyor. Bir dua etsen de ey Allah'ın Resulü bunu Allah benden alsa. Aleyhissalatü Vesselam diyor ki bu Allah'ın sana verdiği bir müptela. Sabret, karşılığında Allah sana cenneti versin. Kadın tamam diyor. Ama diyor ey Allah'ın Resulü dua etsen de diyor ben sarı olduğumda elbisem açılıyor yani ne olduğunu bilemiyorum. çünkü Benim çalıştığım yerde bir saralı vardı biliyorum o halde ne halde olduğunu. Bana dua etsen de diyor bu başıma gelmesi hakikaten kadın ölene kadar bu hastalığa müptela oluyor ama etini hiç kimse ne yapmıyor görmüyor. Öyleyse kardeşlerim demek ki bazı şeyler var Rabbimin imtihanı. Allah taşıyamayacağımız yükü vurması. Böyleyse biz bu helal olan, tavsiye edilen yolu tutalım. Ama Rabbimiz ne diyorsa onu yapalım. Büyü ve büyücüler meselesine gelince, e, bu dünya hayatında sihir de sihirbazlarda bulunmaktadır. Bu maalesef vardır. Sihir ve sihir yapma, Allah'ın izni olmaksızın fayda ve zarar vereceğine itikat ederek yapılan kimse de kafir olur. Çünkü ayeti kerimede Bakara suresinde ancak Allah'ın izin verdiklerine bu müptela olur. Ve şeytanlar da ancak kafir olanlara ne yapar bu sihri öğretir diyor. Çok detayına da girmek istemiyorum bu noktanın. Ama maalesef bu sihir nedir? Vardır. Mu'tezile dediğimiz veya eşari dediğimiz taife sihri inkar ederler kardeşlerim. Kabul etmezler. Hele hele aleyhissalatü vesselam'a da biliyorsunuz. Yahudi bir kadın sihir yapmıştı. Aleyhisselatü Vesselam da bundan ne yapmıştı? Dünyalık olarak yani beden olarak etkilenmiş ama vahiy olarak Allah onu ne yapmıştı Azze ve Celle? Korumuştu. E, mu'tezile ve Eşari taifesi peygambere sihrin e, yapılamayacağını, yapılırsa vahiyin korunamayacağını, dolayısıyla bunun uydurma olduğunu yaymışlardır. Ve gelen hatta felakla nasıl? Muhtezilenin bir kesimi onları sure olarak kabul etmez. Bir dua mahiyetinde kabul eden de vardır. Maalesef hatta pek isim vermeyin. Mezar kazgıncısı diyorlar sonra alimler hakkında bir şey diyorum. Neyse karıştırmayın. Ama okumak istiyorsanız tercüme edilen tefsir Taberi ve İbni Kesir dışındakine pek rağbet etmeyin derim. Çünkü hepsinde bir bu tür şeylerde inkar maalesef var maalesef. Ee, Peygamber aleyhisselama sihir ne yapılmıştır? Yapılmıştır. Bu haktır. Bukhari ve Müslüm'de bu mevcuttur. Ama bir tane alim bozuntusu var ki milletin de rağbet ettiği. Söylemezsem dilim şişecek. Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, diyor ki tefsirinde, tefsirin adı Tefimul Kur'an. Alt tefi, başına çal dediğimiz birisi. Diyor ki tefsirinde 49'dan 56. Kim olur? Bebe mi olur? Ben de Murat sendi zannettim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kamera geliyor önüme. O yüzden göremiyorum. Neyse, kardeşler şu tefsir'e bakın. Bukhari Müslüm'de bir rivayet var. Hepinizin malumu. İbrahim Aleyhisselam 3 üç yerde yalan söyledi hadisi. Hatırlıyor musunuz? Üçü de vahaylen sabit. İkisi Kur'an'dan. Birisi hadisle. Yani aslında bu hadisi inkar eden neyi inkar etmiş oluyor? Kur'an'ı inkar etmiş oluyor. Yani alimlerimizin dediği gibi hadis inkarının altında ne yatar? Kur'an inkarı yatıyor. Bahi inkarı. Aslında Mevdudi denilen sapık Kur'an'ı inkar eden birisi. Muhammed, üç şey, İbrahim 3 yerde yalan söyledi. Hadisini ne yapıyor? İnkar ediyor. Diyor ki tefiminde, bu İbrahim 46 ile 59 şey 65'e kadar da böyle okursan yaymış. Bir peygamberin yalan söylemesi asla mümkün değil. Hangi boyuttan aldı? Vahiy boyutu mu? Fıtri mi? Akli boyuttan aldı fıtriyi. Elbette bir peygamberi yalan söylemek yakışık almaz. Peki bu sözü kim söylüyor? İbrahim üç yerde yalan söylüyor. Kim söylüyor bunu? Allah Resulü ve Vesselam söylüyor. Öyleyse o ne söylüyorsa doğrudur. Esasında bir hareket et. Bir incele bakayım. Ne demiş İbrahim Aleyhisselam? Yıldıza bakmış. işte bugün benim hasta olduğumu söylüyor. Veyahut bunları niye kırdın? Bana niye soruyorsun? Ona sorsana. Bunlar ayetten sabit mi? E o zaman bunun neresi yalan? Bu bize İslam'da bir ölçü veriyor. Ama maksat bu değil. Maksat Gelen vahyi ne yapma? Karalama. Karşıdaki cahil demeyin. Müslümana cahil denmez. Dinini öğrenmeyen, dininden bir çare olan, dininin inceliklerine, temel taşlarına, iman esaslarına dikkat etmeyen Müslüman için çok rahat bir tuzak. Devam ediyor şimdi. Diyor ki, bir peygambere yalan söylemek mümkün değil. Şimdi atıyor. Bunu Buhari Müslüm gibi rivayet perest diyor, uydurmuş diyor. Ne oldu şimdi Bukhari üstü Yalancı durumuna düştü. Ümmetin Kur'an'dan sonra kaynak kitabı hangisi? Bunlar işte. Gelen sözler ne yaptı? Artık gitti Müslüman'ın gözünde. Bir şaibi attı. Arkadan bak pisliğini söylüyor. Eşhar'ın itikadıdır bu. Hadis ne kadar sahi olursa olsun, raviler ne kadar sika olursa olsun, akla ve mantığa uymadığı müttet hadis alınmaz. Bu şeyidir, hadis usulündeki itikadıdır. Ya biri alçak, sen bu halkları yemeden bu sözü söyle, ben sana diyeyim ki bunu senin önünden birisi söyledi, ben de ne yapayım, bu da ondan aldı, taklit etti deyim. Ama sen önce bir peygambere yalancı de, hem de ahir zaman, kıyamete kadar tamamen artık Hatemül Enbiya olan, peygamberin mühri olan, Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yap? Yalancılıkla itham et. Onu aklamak için, onun sözlerini, bütün hayatını vererek toplamakla geçiren, sahihini bir şeyde toplayan ve bu ümmetin o kadar insanı yalancılıkla suçlayıp kafası kırılan, yani doğruluğunu ispat etmiş ve Allah Azze ve Celle bu zikri ben indirdim. Yani bu vahyi ben indirdim, ben koruyacağım diye üstüne aldığı vahyi sen ne yap? Kötüle, Bu yapılacak iş mi? Arkadan da pis itikadını söyler. Peki bu Tefümül Kur'an Türkiye'de satılıyor mu? Hemen hemen böyle kendini yiğit, tevhid ehli zanneden insanlar okuyor mu bunu? Peki bunu kor mu okumuyorlar? Görmüyorlar mı bunu burada? İnan bizim Türkiye'de kimse kitap okumuyor. Alimim diyenler de okumuyor. Hiçbirinin haberi yok. İbni Kesir'de bile size böyle bir pislikler çıkarım aklınızdır. Tebakıyor ya ki bizde. Hoca oturur bizde anlatır. Herkes hani kuşlar ne yapar? Gider toplar kursağında. Yuvaya gelir ne yapar? Yavrular açar. Ana ne yapar? Bırakır. Bizde bu. Selefinde de böyle. Halefinde de böyle. Sofisinde de böyle. Gidip de ya şu tefim de lan hoca doğru mu söylemiş diye. Bak hani insanı ben görmedim. Bir bak adamın ne yaptığını ne hata ettiğini gör ki başka yerde pis diye ne yapma bulaşma burada senin peygamberine yalancı diyen şurada doğruyu söyler mi bir de tevhide anlatsa bu adam seni cennete götürür mü mümkün değil öyleyse çok dikkat edeceğiz bakın bu tip insanlar büyüğü, büyücülüğü ne yaparlar inkar ederler ama var mı var niye inkar ederler çünkü peygambere ne yapılmazmış ...büyü olmazmış. Var. Sen inkar etsen de var. inkar etmesen de bu var. Ve bu iman esaslarındandır. Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılmış. Kendisinin hizmetinde Yahudi bir çocuk var. Saç tellerinden, sakal tellerinden düşenleri topluyor. Götürüyor. O da işte bir şeyler yapıyor. Bir kuyuya ne yapıyor? Gömüyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam her seferinde geldiğinde... ...bazı şeyler hissediyor. En son Cibril geliyor, haber veriyor... Felak ve nas okunduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zeyt diyor ki aynen diyor bir devenin yulardan kurtulur da böyle rüzgar gibi gider ya Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle açıldığını gördüm diyor. Hakikaten böyle bir nazar değmiş veya bir ağırlık hisseden birine felakla nasıl veya kendiniz okuduğunda ne oluyorsunuz? Bir açıklık oluyor. Aynen böyle. Ve daha sonra ciblin işte falan yere diyor büyü yapıldı. İşte şuna şuna şöyle şöyle edildi, teferratına da girmek istemiyorum. Su hakikaten boşaltılıyor, Ali gidiyor, Talha gidiyor radıyallahu anh. Ve o kuyu taşlarla dolduruluyor, üstü kapatılıyor ve ne yapılır? İptal ediliyor. Osman radıyallahu anh da o kuyuyu satın alıyor ve o kuyu ne yapılıyor? İptal oluyor. Ve büyü böylecilikte ne yapıyor? Önüne geçiliyor. Ve bu demek ki Allah'ın izin verdiği müddetçe büyü meselesi neymiş? Var maalesef. Karı koca arasını ayırma işte birçok şey de var. Ee, Allah korusun. Ve bugün günümüzde de maalesef en çok böyle hocam deyip de gidip çaktırmadan veya çaktırarak ceplerine para konulan kim? Ha? O cincilere ne diyorlar? Hocam. En böyle mahrem meselelerini anlatıyorlar. İşte şöyle şöyle oldu da şöyle. Bize ne diyorlar? Terörist. Biz çünkü doğruyu söylüyor. Cinle şeytanlar ne yapmıyoruz? Uğraşmıyoruz ama o cincilere bir bakıyoruz. Bir bakıyoruz cebinde parası yok. Adamın dairesi oluyor. Yatları oluyor. Katları oluyor. Ama aile yaşantısı zamanla gidiyor. Etrafındaki insanlar ne yapıyor? Gidiyor. Tevhid ehli bir tane insan etrafında ne yapmıyor? E, kalmaz. Şeytanlarla arkadaşlık yapana tevhid ehli arkadaşlık yapar mı? Allah bizlere hayır versin. Her türlü şeytandan büyüden bizleri ala koysun. Felaklan nas suresini bilmeyen var mı? Varsa öğrensin. Devamlı bunları okusun. Çünkü aleyhissalatü vesselam onları okumadan ne yapmazdı? Yatmazdı. Ve hatta sahabenin birisi yattığında ne yapıyor? Kendisini ahrep sokuyor. Kendisine getirdiklerinde sen diyor felakla nasıl okudun mu? Yatarken okumadım. Okusaydın o ahrep seni sokmazdı diyor. Bakın. Bu kadar önemli. Allah hepimize hayır versin. İnşallah bugün bu kadar iktiva edelim. Bir saatimiz doldu. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Her türlü şeytandan, cinden, büyüden bizleri alıkoysun. Bugün şeytanı çok şey yaptık. Rabbim bizleri ve neslimizi korusun. Bizleri hayırlı akıbetle e, akıbetimizi sonlandırsın. E, hayırlı dostluk ve dostlar nasip etsin. Her türlü şeytanın ivasından, şeytanın vesvesesinden hepimizi korusun. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve tuğbili velhamdülillahi rabbil alev